Evet efendim, 94.9 Açık Radyo Anlatıdaki Hakikat programında yine birlikteyiz. Ee, biz bugün iki önemli ismi konuk ediyoruz. Kadın çalışmalarında önemli çalışmaları olan ve kadın hareketinin aktivistleri, güncel aktivistleri olan iki önemli isim. Biri, ilki... E, Profesör Dr. Serpil Çakır. Zaten tanıyorsunuz. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Siyaset, Bilimi, Ana Bilim Dalı hocası. Birçok e, çalışması var ama ben size kitaplarından bahsedeyim. E, Erkek Kulübü'nde Siyaset Versus Yayınlarından çıktı 2014'te. Osmanlı Kadın Hareketi bugün zaten e, üzerinde önemlice zaman ayıracağımız bir kitap. Üç, üçüncü baskıyı beş, yaptı. Beş. Beşinci baskıyı yaptı. Metis Yayınları'ndan 1994'te çıktı. E, kadın Araştırmalarında Yöntem. E, onun Necla Akgökçe ile birlikte Sel Yayınları'ndan e, neşriyatı oldu. Efendim bir de... Osmanlı Kadın Dergileri Bibliografi Yası. Bu da e, 7 kişilik bir ekiple çalışıldı. Metis'ten çıktı 93'te. E, böyle diyebiliriz. Diğer önemli isim de onu zaten burada konuk ediyoruz. Edeceğiz de. Doktor Senem Timiroğlu. O da e, bir akademisyen. Özyeğin üniversitesinde Türk Edebiyatı bölümünde e, faaliyet gösteriyor. Ee, toplumsal cinsiyet ve edebiyat üzerine seçmeli dersler veriyor. Feminist eleştiriyi ve Türk Edebiyatı'nda feminist duruş üzerine atölyeler düzenliyor. Hazır bu atölyelerinden bahsedersek kendi size iki tane de e, duyuru da bulunayım. Doktor Senem Tümüroğlu 10 Mart'ta Bilgi Üniversitesi'nde Edebiyatta kadınlık halleri başlıklı bir e, atölye düzenleyecek ve dört hafta sürecek. E, Senem bu haftanın hangi günlerine tekabül ediyor? Cumartesi. Cumartesileri. E, başvurularınızı nereden yapacaklar? İnternetten Bilgi mi? Bilgi Üniversitesi'nin e, sayfasından, Santal İstanbul'da olacak atölyeler. Hı hı. Bilgi Eğitim'in e, sayfasından yapabilirler başvuruyorlar. Ne güzel. Efendim ikinci atölyesi yine Senem Timiroğlu'nun. Dr. Senem Temiroğlu'nun... ...Kadın Eserleri Kütüphanesi diye bir mekan... ...ben çok merak ediyorum... ...orada olacak... ...o da 3-4 Mart'ta olacak... ...Feminist Edebiyat Eleştirisi Atölyesi değil mi? Ee, evet yani... E, e, ...bir atölye... E, ...diyebiliriz... Bir, e, ...aynı zamanda... E, bir ...birleşme... ...buluşma... E, ...birlikte tartışma... ...tanışma... E, Evet. Şey Ayrıca hazır mekan ortakken yine Mayıs'ın her dört cumartesinde hocamız Profesör Doktor Serpil Çakır kadın eserleri kütüphanesi efendim mekanı aklınızda tutun. Balat'ta Fener'de. Balat'ta işte. Ferit o oh, ne güzel bir yer sonrasında. <gülüyor> kadın sözlü tarihi biliyorsunuz sözlü tarihi önemli bir e, yani şeydir ten. alandır. ...orada e, onun nasıl işlediğini... ...onun nasıl arşivlenici... ...onun nasıl kayıt altına alacağı... ...bunun bir edebi, e, e, atölye şeklinde sunulacak hı hı. değil mi hocam? Evet, dört hafta... Dört hafta ıı, ...farklı hı. uzmanlar gelecek... Hı hı. ...bir tanesi de ben bir haftada bileyim... ...er cumartesi olacak, dört cumartesi. Osmanlı'da kazan hareketi... ...ve edebiyatı başlığı... ...bir program geliştireceğiz... ...bunun günümüzle... ...tarihimizle karşılaştıracağız... ...o zaman... E, Buradan bir soru üretsene Senem. Sen e, hocamızla ve başlamış olduk. Tamam. Ee, ben bir kere e, şunu söylemek istiyorum. Bugün burada Serpil Hoca ile birlikte olmaktan e, çok e, onur duyuyorum. E, çünkü Serpil Hoca... E, kadın e, tarihi e, alanında e, ki şu an e, şunu düşünüyorum yani kadın tarihi dediğimizde e, niye insan tarihi değil çünkü insanın e, erkek insan olduğunu ve tarihin erkek olduğunu e, söyleyerek e, devam edeyim. Bizim kendi tarihimiz dediğimizde bu coğrafyada yaşayan kadınların tarihi dediğimizde Serpil Hoca'nın Osmanlı kadın Hareketi yapıtının bir e, baş yapıtlardan biri olduğunu yani oraya e, bu merakla e, arşivlere gir, girmiş olması ve bizim e, cumhuriyet sonrası ve de sonrası sadece kadınların bir tarihinin olmadığı, öncesinde de olduğu yani bu coğrafyayla ilgili bir... ...derinlemesine geçmiş araştırması yapılması açısından kadın tarihine baktığımızda önemli bir paradigma değişikliği olduğunu düşünüyorum. Osmanlı Kadın Hareketi çalışmasının Hı -hı. ve Serpil Hoca'nın. E, o yüzden ona çok teşekkür ediyorum. Hı. O olmasaydı e, böyle bir... E, ...şeyden haberimiz bile olmayacaktı, ee, nereden geldiğimizi e, bilemeyecektik. Bence kadınların e, kendilerini güçlendirmesi için, ki Serpil hocanın da e, yapmak istediği buydu ki birazdan konuşacağız... ...hafıza, bellek ve nereden geldiğini bilmesi gerek ki geleceği kurabilsin, daha güçlü bir şekilde ilerleyebilsin... ...ve şunu bilebilsin, hakları, haklar verilmiyor, haklar kazanılıyor ve bunun bir tarihi bir mücadelesi var... Hı hı. Ee, o yüzden Serpil Hocanın e, yapısı çok çok önemli. Ben de e, doktora tez çalışmamda ana kaynaklardan biri olarak e, kullandım. E, zaten onunla birlikte başlayan 90 sonrasında, yani 93-95 sonrasındaki çalışmalarda kadın e, e, tarihi çalışmaları çok büyük katkılar da bulundu. Aynı zamanda edebiyatı da e, katıyorum çünkü bu e, mecra, e, Serpil Hocanın keşfettiği mecra, esasında Osmanlı kadınlarının da ilk e, kaleme eline kaleme alıp yazdıkları ve orada buluştukları bir e, yer haline dönüştü. Yani kadın edebiyatı tarihini de oradan e, başlatmamız. Yani tabii ki de Mihri Hatunlar vardı 15. yüzyılda. Osmanlı Divan e, şiirinde kadınlar vardı ama e, modern anlamda bir Osmanlı e, kadın e, edebiyatından bahsedecek olursak o e, dergilerden başlatmamız gerekiyor. E, ama önce tabii e, so e, sormak istiyorum e, Serpil Hoca'yı burada bulmuşken e, ve sizin için de soruyorum dinleyiciler için. Neden Osmanlı Kadın Hareketi adını koyduğunuz yapıtınıza da bir Osmanlı feminist Feminizmi e, koymadınız bir e, Osmanlı feminizminden bahsedebilir miyiz çünkü ben doktora çalışmamı yaparken feminist kelimesini e, sakıncalı mı kullanmalıyım e, diye e, sorup sonra sizin kitabınızı okuyup e, başka kaynaklara gittiğimde de kadınların kendilerine bazı kadınların feminist dedikleri bazıların demediğini. ...gördüm, sizin Kadınlar Dünyası e, dergisine çalıştınız... ...orada diyorlar mıydı kadınlar hı hı, kendilerine feminist... ...sizce Osmanlı feminizmi e, tabiri ki ben bunu kullandım... ...yanlış mı yaptım sizce hı hı, tarihi hı. olarak... Hı hı. ...buradan bir anakronizm mi yaptım... ...yoksa doğru mu yaptım onu sormak hı hı. istiyorum. Hı hı. Hı hı. Sinem çok teşekkür ederim sana. E, şimdi tabii ben e, bunu bir doktora tezi olarak yaptım... ...ama benim yaptığım dönemde de işte Aynur Demir gibi... Ee, araştırmacılar da başlamıştı. 80 sonrasında e, 80 sonrası hareketin aslında bize bir anlamda güç ver. Yani o 80 sonrası hareketin e, şeyiyle teşvikiyle bu alana da girdik biz. E, benim gibi başka e, araştırmacılar da var. Onların hakkında yemek istemem burada. Ama benimkisi bir doktora teziydi. Daha böyle şey oldu tabii. Daha çok vakit verdiğim bir alan oldu. O yüzden Şimdi tabii ben Osmanlı Kadın Hareketi Niye dedim? Bir kere Osmanlı Kadın Hareketi derken bile hani şey yaptım Acaba eyvah bunlar Osmanlı Kadın Hareketi Nerede nasıl bitiyorsun abartıyorsun şeyler derler gibi Hatta ben buna erkek tarihinden Kadın tarihinde bir de attım Eyvah dedim tarihçiler erkek tarihçiler Şimdi ne diyecek bana ama Şey çünkü yani genel olarak Sadece Feministler yani Kadınlar Dünyası Dergisi gibi 13 yılında Çıkıp 1921'e kadar devam eden 9 sene devam eden bir dergi dışında başka dergiler de var. Yani kendisini feminist temeyen. ...ama kadınlar için mücadele eden... ...kadınların işte değişimi, gelişmesi falan işte... ...ya da hakları için şey yapan, söylem üreten... ...alanlar da var... ...o yüzden hani kapsayıcı bir şemsiye aslında... ...hani kadın hareketi... ...ama onun içinde en fazla... ...önem verdiğim şey de kadınlar dünyası oldu... ...yani kendisini feminist olarak tanımlayan... ...feminizmin açıklamasını yapan... ...feminizm şudur diyen... ...bugün bile hani o cesaretle yapmayan... ...isterseniz buradan bir alıntı vereyim mi... ...feminizmi Tabii. nasıl anlatıyorlar... Hı -hı. Aa, ...şey diyorlar şöyle... <gülüyor> Birçok mühim şey vardır ki her millette mevcut olduğu halde birçok millette ismi hatta tercümesi bile yoktur. Telgraf, otomobil, vapur gibi. Binaenek nisailik, nisayun bunlar kadınlık anlamına geliyor. Bu tabirleri hiçbirisine ihtiyaç duymuyoruz, hissetmiyoruz. Feminizm kelimesini aynen kullanmayı tercih ederiz. Varsın lisanımıza ejnebir bir kelime daha girmiş olsun ne zararı var. Yalnız feminizmin vücudu ve vücubu yani varlığı ve gerekliliği inkar edilemez. Şimdi Nimet Cemil söylemiş evet. bunu. Hani bu bu kadar net. Aynı zamanda bir şeyi de söylüyorlar. Yani feminizm ceyranı sizin zannettiğiniz gibi birkaç kişinin tahayyülünden ibaret değildir. O asli ve esaslı ve metin bir ceyrandır e, gibi. Hani Hı -hı. E, böyle bir e, ya da işte bir taklit değildir e, gibi. Böyle şeyleri de var. ifadeleri de var. O yüzden böyle çok netler. Özgün. Özgün. Özgün. Özgün evet. Hı -hı. O yüzden hani bu şemsiye bir, bir kadın hareketinin içinde. Hı -hı. Ama tabii bugün ben yani... Yerleşiktendan ee, sonra tabii ki şimdi hmm. feminist hareket diyebiliriz yani. O zaman ben diyorum. <gülüyor> tabii ki, tabii ki. Tamam. Ee, peki ee, bir sürü meseleden bahsettiler. Hani bugünle hı, bağlantılı hı, olarak hı. ben hı. baktığımda hı hı. çok şaşırdım. Ee, hani ne kadar güncel esasında şu anki meselelerle e, dedim. Birazcık da üzüldüm tabii. Henüz e, bazı meseleler çözülmedi. Örneğin kadına şiddet meselesi, hı hı. koca daya meselesi. Gibi e, <gülüyor> ya da e, başka neler vardı biraz onlardan bahsedebilir miyiz? <gülüyor> Şimdi tabii çok o hayatın her alanına e, bakıyorlar yani aile içindeki ilişkiler evlenmeye görücülük, çocuk eğitimi, çalışma hayatı, hukuk gibi bir sürü alana yani her alan bütün şu an yaşadığımız bütün alanlarla siyasete e, bakıyorlar. Şimdi burada tabii şey çok önemli yani e, eşitlik ve özgürlük düşüncesinin e, erkeklerin kendisini hariç tutuklarını görüyorlar bir kere yani eşitlik özgürlük var. Peki Hı. işte meşrutiyet dönemi başlamıştı anayasal bir dönem var fakat e, kendilerine bu hakkın verilmediğini söylüyorlar. Şimdi bir tane alıntı örneğin ve şimdi, tabii bu. E, bunları nasıl görüyoruz? E, kadın dergileri üzerinden. Kadın Hı -hı. dergileri çünkü somut ilk e, yazma edimini yaptıkları yer aynı zamanda bir e, e, mücadele alanı. Kadın hareketinin önemli bir söylemin üretildiği bir yer. Hı -hı. Örneğin diyor ki erkekler bu kadar hürriyetperver göründükleri halde hak hakikatte küçük bir müstebitten yani despottan başka bir şey değillerdir. Hürriyet hürriyet sadalarıyla koca kıtaları kanlara boğduktan boğdukları anda bile kendilerinden daha büyük, daha mühim olan alemin ismanını yani kadınlık alemini gözleri görmedi. Onlara hukuki siyasiye değil, hukuki insaniye bile bahsetmek çekindiler. İçlerinde hukukumuzu müdafaa etmek e, etmek arzu edenlere bile feminist diye tahkir ve alay etmeye başladılar. Gibi hı hı. E, hatta şöyle söylüyorlar işte erkeklerin milli bayramı bu meşrutiyetin kutlandığı e, şey olan e, güne erkeklerin hı hı. milli bayramı ikinci meşrutiyetin birinci e, beşinci yıl döneminde böyle bir başlık atıyorlar. Yani siz bizim bizim bayramımız iyi sizin bayramımız. Sizin Çünkü bayramız. bizim hakkımızın alınmadığı bir dönemden bahsediyorsunuz gibi. Bir de tabii şey önemli yani burada e, belki hani şöyle bir soru sorabiliriz. Peki bu kadınlar şey yaparken nasıl yapıyorlar işte dergilerinde gazetelerinde ya da işte alanlarında neler yapıyorlar şey almıyorlar bu yazı yazmak isteyen erkeklerin yazılarını mektuplarını işte şeylerini ifadelerini koymak istemiyorlar örneğin 4 Nisan 1913 yılında şöyle bir yazı görüyoruz diyor ki Evet Osmanlı erkeklerinden bazıları bizi biz kadınları müdafaa ediyorlar görüyoruz teşekkürler hı hı. ederiz hı hı. Yani çünkü erkekler de destek çıkıyorlar evet. yapıyorlar hı hı. biz Osmanlı kadınlarının kendimize mahsus inceliğimiz kendimize mahsus adat ve adabımız vardır bunu erkek muharirler bir kadının anlayacağı ruhla anlayamazlar lütfen bizi kendi halimize bıraksınlar hayallerinde oyuncak buyurmasınlar. Biz kadınlar hukukumuzu bizzat kendi çalışmamızla müdafaa edebiliriz. Evet bu Bence çok önemli. Tabi değil mi sena? Evet çok önemli. Aynı şekilde edebiyatta da böyle bir kadınca yazmaktan bahsettikleri <gülüyor> e, kalemi eline alıp e, kendileri yazdıklarını e, ve şeyi okurken e, bağlantı kurdum mesela Fatma Aliye ile <gülüyor> o da e, söylüyor e, Fatih Kerimi'ye e, yaptığı söyleşi de e, o kadar Avrupa'ya gidiyorlar, August Kont'u... okuyorlar, e, işte bir sürü Batı felsefesi öğreniyorlar ama Kesinlikle çok eşcilik konusunda Ve örtünme Konusunda açık fikirli değiller Ben de bu yapıtımı Fransızca Yazacağım Türkçe yazarsam gider Bana tehditler gelmeye Başlar gibi <gülüyor> esasında Şey diyebiliriz belki yani bu Mecra ile o düşünce zemini Örülüyor ve romanlara da Geçerek belki Tabii. Birlikte Tabii. bir organik bağı Var edebiyatla kadın hareketinin Çünkü bu özneleşmek ve Bireyleşmek meselesi değil mi iç Geçen tabii bir tabii e, durum tabii. söz konusu İşte bu hanımların Mahsu gazetede örneğin 1895'te o da 12 sene çıkan bir gazete yapmıyorsan 95-96 yalnız söyleyebilirim evet, 96'dı ee, e, şey yani ilk defa kadınların edebi edebiyat eserleri yani tefrika, tefrika olarak yayınlanmaya başlıyor, başlıyor. Evet. ilk e, yazarların ilk eserleri orada oradan tanıtılmaya başlanıyor. Hı. zaten diyorlar ki biz kadınları tanıtacağız burada çünkü kadınlara bu alan yok evet önce bu alanı açmak yani Hı. kadın dergileri e, aslında edebiyatçıların ilk eserlerini yayınlandığı yerde. Evet. Ee, bir tane de şey var, belki onu 1886'da örneğin Şüküfezer diye bir dergi çıkıyor. Hı hı. Diyor ki biz saçı uzun, biz ki saçı uzun aklı kısa diye erkeklerin alaycı küçüm küçümsemelerine maruz kalmış bir tayfeiz. Bunun aksini ispat etmeye çalışacağız. Erkekliği kadınla, kadınlığı erkekliği tercih etmeyerek çalışmanın doğru yolunda mümkün olduğunca direteceğiz. Hı hı. Şimdi çok şey böyle, hani evet. böyle şeyler. Hani ee, çekim e, şeyler ama aynı zamanda da bir kararlılık var bir kararlı bir ifade de gösteriyorlar yani şey. çeşitli söylemler var e, değil mi hem radikal hem işte e, insanız diyen e, biz de insan değil evet. miyiz diyen evet. e, farklı e, seviyelerde bir e, feminizm var diyebiliriz belki. Yani evet. çeşitli ve çoğul evet. bir feminizm söz konusu e, evet e, bir de e, şeyden bahsedelim mi biraz bu beyaz konferanslardan e, hocam Olur tabii ki. Şimdi beyaz konferanslar tabii şeyi söylemek lazım. Yani biz bunları nasıl öğreniyoruz? Biz bunları ancak elimize belge varsa öğreniyoruz. Yani belge varsa da tarih var. Hı hı. Ee, şimdi bunlar neredeler? Ee, yayın olarak yayınlandıysa dergilerden buluyoruz. Ya da arşivlerde buluyoruz. O yüzden... ...dergilerde eğer yayınlanmıyorsa bunlar... ...şeyi bilemiyoruz yani... ...var mıydı yok muydu... ...konferansın var mıydı... ...ne kadar çıktı... ...ne kadar yayın ürettiler... ...neler söylediler... ...nasıl bir gündem yarattılar... ...neyse şanslıyız... Ee, ...kadın dergisi diye... ...İstanbul'da çıkmış... ...adı kadın olan... ...1911 yılında bir dergi var... ...burada bu beyaz konferansların... ...yaklaşık 10 tane metni yayınlanmış... ...PB imzasıyla ...Fatma Nesibe Hanım... Hı hı. ...şey... E, e, ...beyaz konferansların hatibesi diyelim... E bunu da e, bu konferansı düzenleyen e, konak sahibinin kızı şey yapmış. işte metnileştirmiş ve metni şey de yayınlamış. E, dergide yayınlamış. E, adına beyaz konferanslar diyorlar. Çünkü şey işte beyaz e, bütün duvarları beyaz yapmışlar. işte sahne şey beyaz insanların içeriseleri giysileri beyaz falan. E, o yüzden böyle şey yapılmış. Hatta işte şöyle çok hoş böyle şeyleri var. Diyor ki örneğin... E, 250 kişi örneğin. Hani şeyi söyleyebilirsek belki sayısı ne kadar? 250. İki, iki, i̇lkine katılım 250. Yani az değil. Kadınların giysileri, salonun dekorasyonu, konferansın ismi aynı renkte. Yani beyazla buluşuyor. ilk şöyle diyor. ilk arabanın getirdiği beyaz kadın kalbime uçucu bir heyecan verdi ve sonuncu sadayı vurdu. Son iskemliğini işgaliyle tecessüm ettiği zaman... ...250 kişilik beyaz bir ictimanın teksif ettiği iziha bile şaşırdım diyor. Hı hı. Salon 250 ağzın, 250 ipek fistanın çıkardığı sesle inledi. Şimdi bu hani bu böyle bir şirisel bir şey. Hı hı. Ee, şey diyor... Iı biz diyor işte daha sonraki şeyde 300'e çıkıyor çünkü çok fazla talep oluyor falan Be verdiğimiz karara göre bu sefer dinleyicinin sayısını te tebdil ettik tabi haksızlık olmaması için kuraya mürajaat hatta kurab bile çekmişler yani hmm. mecbur kaldık ne dersiniz bizim konferanslar büyük bir veveler uzaktan ee, e, ...uzağa akistler yapmaya başladı. Bir hafta zarfında sizi temin ederim ki bilmediğim yerlerden 300 mektup aldım. Hanımefendi diye başlayan bu kağıtlar lütfen bizi de kabul edin. Konferanslarımızdan niye biz mahrum edilelim diye nihayet bulurdu. Fakat mümkün mü falan diye hani ne kadar şey olmadığını söylüyor... Ee, şimdi Fatma Nesi Hanım nasıl yapmış? Bir kere e, usta bir konuşmacı. Metinleri e, hı hı. incelediğimizde onu görüyoruz. Konferans e, şey yapıyor. Kadın hakları için mücadeleye başlıyor işte sözlerle. Şey diyor ki örneğin şöyle başlıyor. Diyor ki hanımlar size bütün kadınlık hatta topraklarında müebbeten susan dudaklar namına teşekkür ederim. Görüyorum ki hiçbir iskemle boş kalmamış. Demek ki. İki kat 3 kat davete icabet edecek münevver duymalarımız var. Hemşelerimiz var. Hı hı. Oh bu ne kadar mesut beşarettir. Demek ki takip ettiğimiz kararlı yol için hiç olmazsa meydandaki hesapta 250 meşale var. Hı hı. Bugün 300 kişi mi hanımlar. Demek ki aldanmıyorum. Bu cesaretle iddia ediyorum ki 300 bin hatta milyon kadın bize hiç olmazsa kalben iştirak edecektir. Hı hı. Evet. Ee, ben şimdi sözü yine sana vereceğim Hı -hı. Senem dışarıda yaptığımız programı satmak için. Hı -hı. Şimdi yakında tabii bir 8 Mart var onun duyurusunu sizler yapacaktınız zaten evet. kadın olarak. Peşinden de e, müzeyen Ensener'e yine sen bir şair aracılığıyla kadın şair aracılığıyla şey yapacaksın dinliyoruz efendim. Benimki sen onu 7'de. arada duyuyor. Tamam. 8 Mart gece gelelim. Yani çocukları, işleri erkeklere bırakalım <gülüyor> ve çıkalım sokaklara. Geçen sene çok kalabalıktı gerçekten. Yani bir o halde en kalabalık toplumsal örgütlenme herhalde. Saat 7'de Fransız konsolosluğun önünde. Şimdi kadın edebiyatı dediğimizde... E, derneklerle dergilerle iç içe e, aktivist bir edebiyattan bahsediyoruz. Fatma Aliye, Makbule Lemanla, Şair Nigar'la arkadaş birbirlerini destekliyorlar, birbirlerinin yazılarını çıkan e, eserlerini yaptıları e, e, dergilerde sunuyorlar, onlara e, destek oluyorlar. E, tabii ki de okumuş, yazmış e, birçok dil bilen e, konakta özel eğitim görmüş kadınlardan bahsediyoruz, ama bunun yanında bir Yaşar Nezih'e gibi e, örneğin bir e, sosyalist kadın şair de var. Belki daha sonra bahsederim. Benim şimdi bahsedeceğim İhsan Rahif'ten evet, e, evet. bahsedeceğim. E, onunla ilgili şimdi bir e, çalışma yapıyorum. E, e, kimseye e, etmem şikayet ağlarım ben halime. Birazdan çalışacağımız e, bir Evet, tedirerim mücrim, suçlu gibi baktıkça istikbalime diye Bu bir şiir değil mi? Şiiri var. Şair bir kadın. E, şair tabii. bir kadın ve birçok şiiri de bestelenmiş ve e, bakın buna kadar ünlü, ünlü olmuş bir. Ve, ama tabii şairin kim olduğunu bilmiyoruz değil mi? Tabii O, tabii. o kesin evet. e, bilmemiz. Bu şiirin için onu, yazmış onu söyler evet. misin? O Şimdi önemli. hece bezniyle yazan ilk şair Remiz, yani kadın Hı -hı. şair diyeyim. Ve e, 13 yaşında konakta e, bir e, adam e, Mehmet Ali. Bora bir çocuk onların zengin olduğunu da bildiği için oyun olsun diye esasında konağa giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor babası da e, köse Raif e, çok sinirleniyor ve adı, kızın adı çıkmasın diye 13 yaşında istemeye istemeye İsa Raif'i adamla evlendiriyor o da kimseye etmem şikayet ağlarım ben <gülüyor> halime diye e, yazıyor ve en güzel de şu ki esasında ...sonra dört evlilik yapacak... ...yani e, bu e, adamdan... E, ...üç tane çocuğu oluyor... ...sonra üç e, evlilik daha yapacak... ...ama adamı e, hiçbir zaman affetmiyor... ...ve yazdığı beytler şöyle beytler var... ...mesela Sabre ile Ali... ...bir gün olup mat olacaksın... Ölsen dahi sen lanet ile yada olacaksın. Yani kızgınlığı ve öfkesi hiçbir zaman geçmemiş. Üç çocuğu olmasın. Sonra da güzel. boşamış zaten adamı ve 27 <gülüyor> yaşında genç bir şekilde dul kalmış. Ardından üç evlilik yapmış bir e, şair kadından, güçlü bir kadından bahsediyoruz. Dinleyeceğimiz parça. Dinliyoruz efendim. Müzeyyen Senar. <gülüyor> istik <gülüyor> perde Çok güzel bir e, müzik parçası dinledik. Arkadaki trajediyi de hakikati de öğrenmiş olduk. Şimdi ben Ahmet Balatçoşkun ve teknik masada Selahattin Çolak bu programın sürdürülmesinde bize eşlik ediyor. Konuklarımızı yeniden tekrar ediyorum. Profesör Doktor Serpil Çakır İstanbul Üniversitesi Siyas Siyasal Bilimler'den. Doktor Senem Timiroğlu Osmanlı Kadın Hareketi ve Edebiyatı üzerine ...sohbetimiz devam ediyor, yine... ...söz onlarda. Ee, şey... E, ...biraz... E... ...vurgulamak istiyorum... Ee, ...çok radikal söylemlerle... E, ...karşılaştım e, kitabınızı okuduğumda... ...özellikle beyaz konferansları... ...getirmemiz sebebi de Fatma Nesibe Hanım'ın... ...sizin de dediğiniz gibi çok iyi bir hatip... ...olması ama içerik de... ...çok radikal bugün bile... E, ...çok fazla karşılaşmadığımız bir... E, ...şey içeriyor özgürlük... E, ...tonu ve bilinçlendirme içeriyor... ...biraz ondan bahsedebilir miyiz... ...bugüne gelmeden önce biraz daha... ...bahsedebilir miyiz Fatma Nesibe Hanım? Şimdi tabii o döneme e, o dönemde atar ki e, bizim kullandığımız kavramla dillendirmiyorlar ama Hı -hı. hani erkek egemen düzen olduğunun farkındalar. Özellikle Fatma Aliye'ye baktım, şey e, Fatma Hı -hı. baktığımız zaman şimdi bir şey söylüyor diyor ki hmm, bir kere diyor erkekler diyor. Şimdi alıntı vereceğim Hı -hı. şeyden e, konuşmasından. Erkekler haks ahlaksızlıklarını, haksızlıklarını o kadar ileri götürmüşlerdir ki Müthiş bir tefsire uğratılan zavallı şeriat da hatta onlara yardım eder diyor. Hayvan alır gibi tedarik ettikleri adeta bir para damızlığı haline getirirler diyor kadınları diyor. Şimdi bu çok vicdansızdır diyor. Örneğin diyor buna baktığımız zaman diyor karşımızda diyor şımarmış, semizlemiş bir kuvvet, hodbin, riyakar bir kuvvet var. Evet. Ve biz dima yerine çürümüş bir uzuvla kalp yerine gözyaşları, hastalıklarla her şeyin, hilkatin, insaniyetin, o mefhim... ...insaniyetin esiri bulunuyoruz. Şimdi şey böyle bir, bir insanı çarpıyor Tabii yani. Hani o, o gücü çok evet. güzel saptamış yani. Evet. Semirmiş, şımarmış. Evet. Bir. bir de hani hani kadınlar her şeyin suçlusu ya... ...onu da söylüyor burada. Diyor ki hı hı. sonra itiraf etmelidir. Kadınlar bir cemiyetin en büyük tehlikesi... ...yahut en büyük kuvvetidir. Hı hı. Hani bir türlü şey oluyor ya iyi ya kötü... ...ya evet. ö, şey... Ö, ...bütün o ö, şeylik arasında... Melek ve şeytan. Melek, şeytan. Evet. Ee, aynı zamanda çocukları yetiştiriyor o zaman evet, suçludur. Evet, o zaman böyle evet. çocuk yetiştirmeseydi deniyor evet. değil mi? Evet. Şunu söylüyor. Sanki kadın bir anahtardır. Hem saadet hem felaket kapısını o yer. Çok önemli bu Çok, hani bu şey. Evet. Bugün eski kuvvetlerinden süküt eden milletlerin sebebi izmirlerin arayınız. Kadını bulursunuz. Mesela Fransızların bugünkü itaati, ihtimam, ihtimallerine hazırlayan ...dinsizlikten ziyade kadınlar olmuştur. Buna mukabil Almanlar, İngilizler... ...bütün talih ve metanetlerini kadınlara medyondurlar. Esasında Osmanlı'nın çöküşünü de kadın entrikası... Evet, evet, ...ve evet, hareme evet, evet, bağlıyorlar evet, evet, değil mi? Evet, yani kadınlar sorun... kadın saltanatı evet, şey kadın saltan. çöktü. Onlar yaptı diye. Evet. Şimdi şurada a, bir şey daha var. O halde hanımlar anlıyoruz ki... ...kadınlar bütün... Eh, eh, eh, eh, eh, ...bütün şeyin... ...bütün e, günah ve mesum ve mağdurudurlar. Her şeyin... ...şeyi e, şey derler. Bütün bunlardan... Ee, sorumludurlar diyor. Kadınlar öyle bir aynedir ki daima bir erkeğin aksiyle gölgelenir. Kadın arsızdır, aridir diyorlar. O halde erkek mesul. Kadın züldür, sefildir, ahlaksızdır, adidir, yalancıdır, vefasızdır, ihanetkardır, yakardır deniliyorlar. Evet fakat hep o erkek mesul. Her hadisede bir kadın parmağı derler olabilir, olabilir doğru ama o parmağın ...adalesi de erkektir. <gülüyor> <O> çok güzel. <gülüyor> Sonuçta yani tamamen esasında sistemi evet. yani her şeyin mesulü o erk sistem. Yani evet. kadın e, kötü durumdaysa da yani yozlaşmış bir ahlakı varsa da değil mi? Bunun sebebi evet, evet. E, esasında erkektir. Bir de şeye kızıyor. Sen, mesela. sen de onu görmüştün, onu bana söyledin sabah evet. konuşmamızda. Diyor ki evet felaketlerimizin esasını eski zamanlarda o zehirli günlerde bu budola val valilerimizi aramalıyız. annelerini aslında... Evet. Gariman annelerimiz hep suçlu zaten de <gülüyor> Neyse diyor ki onlar merhamet etmişler diyor <gülüyor> Onlar merhamet <gülüyor> etmişler Şefik şefkatli merhamet eden olmuşlar Merhamet eden olmuşlar Süperver olmuşlar <gülüyor> Gürültüden hoşlanmamışlar Ah bu ne kadar kör bir siyasettir Peki siyaset demesi de çok enteresan evet, değil mi? Yani, evet evet. Politik bir şey olarak bakıyor evet, Bastıkları yerlerin bir uçuruma ıı, Uçuruma uçurum doğuracağını Uçuruma yol açacağını Bazı şeyleri Türkçeleştirerek söylüyorum Hı. Takdir edememişler bir an e, zevk için adi müleffez e, bir zevk hatırı için e, bir yere harcanmışlar yani oraya gitmişler savrulmuşlar. Fakat Rabbi buna mukabil ne kadar tahammül edilmez meşakketler hiçbir hakka tekabül etmeyen ne kadar e, vazife ile mecbur olmuşlar. Ve bugünkü şu elin vaziyeti teyit etmişler. Hı -hı. Evet. E, ve de şunu söylüyor bugün kadın nedir? Erkeklerin kadınlara karşı meşhur meşhur alem olan nezaketlerine rağmen sorarım bir alet zevç. Zevk bir çocuk makinesi tatlı bir etten başka bir şey midir? Hmm. Çok bilinçli. Evet. Yani evet. esasında şeyi açılmış, yani algıları açılmış çok feminist bilince sahip bir kadından evet, bahsediyoruz. İsyan da ediyor yani şey de yapıyor bir de diyor niye diyor Harekete geçmiyorsunuz diyor. Hani, evet. Bu bilinçlenmenin içerisinde tabi Avrupa ile olan ilişkiler de var yani o dünyada tohumu çatlamış bir her tarafa yayılmış bir kadın isyanı özgürlüğü dergilere de yansıyor Hı -hı. değil mi? Fransa'da ...Fransız kadınlarından Hı -hı. bahsediliyor... ...İngiliz süfrajetlerden bahsediliyor... ...dolayısıyla o metinler tercüme ediliyor... ...sanırım Hı -hı. kadınlar dünyası Fransızca'ya da çevriliyor... ...tabii tabi... ...8-10 ee, sayı kadar çıkıyor zaten... Fran Her, ...ek sayı çıkartıyorlar... Hı -hı. ...Kadınlar dünyası Hı -hı. Fransızca Hı -hı. ek sayı çıkıyor... ...Havalisi Dünya diye değişik kadın dergilerinin... ...sayfalarında Dünya'dan Havalisler diye... Hı -hı. ...olan biteni anlatıyorlar... Hı -hı. ...işte bu oy hareketi... ...kadınların ne yaptıkları, ne ettikleri... ...aynı zamanda tercüme romanlar da var... Evet. Evet. Ee, ...mesela... Jane Austen'a rastlamıştım ben... ...çalışma yaparken... Hı -hı. Ee, ...yine e, mesela... ...Madame Style'den bahsettiklerini Hı -hı. biliyorum... ...Georgesan'ı ee, Fatma Ali'ye takip ediyor... ...dolayısıyla... E, ...o bilinçlenme de e, esasında... transnasyonal bir e, etkileşimle... ...ve alışverişle e, oluşmuş... E, ...o dönemde bir... E, ...Uluslararası Kadın Hareketi'nden bahsedebiliyoruz... Evet. E, e, ...şimdi biraz Yaşar Neziye'den... ...bahsedelim mi hocam? E, evet, o, evet e, lütfen... Ee, ...gerçekten e, ayrıksı duruyor... Ee... Şeyde programı paylaşırkenki görsel de Yaşar Neziye'ye e, aitti. Antıdaki hakikat e, programındaki o görsel. E, Serpil Hoca e, bana vermişti. Ben de size verdim. Masada kalem Peçesiz bir foto. Evet. evet ve elinde kalem yazarken. E, zaten e, kamusal alanda ilk peçesiz fotosu olan hı hı. E, kadın kendisi. Aynı zamanda da ilk sosyalist kadın şairi. Yani 1 hı hı. Mayıs şiirini yazıyor. Bu e, görseli. E, anlat iddia hakikat et e, Twitter sayfasında ve şeyde görebilir e, dinleyicilerimiz. Evet. Var mı o şiirden sende hiç? E, şu anda şiir yanımda yok. E, Hı -hı. Sizde var mı bilmiyorum. Ama. Ben bulursam okuşa şey yaparım. Ee, şimdi e, tabi onun da e, trajik bir yaşamı var bakımsızlıktan çocuklarını kaybedecek kadar sefil bir hayat yaşıyor dikişle para kazanıyor hı hı. ama buna rağmen siyasi bir duruş sergileme cesaretini ve gücünü bulabilen bir kadından bahsediyoruz ee, şimdi ben biraz e, dayanışmadan bahsettik e, sonra tabi şey de var hep söylüyorum yani bu Osmanlı Kadın Hareketi'nin sonu hazin hepsinin ya inzivaya çekilmiş ya Akıl Hastanesi'nde e, vefat etmiş. Bu arada İhsan Raif'ten bahsederken şeyi söylemeyi unuttum. 49 yaşında e, vefat ediyor. <Gülüyor> e, Paris'te bir apantist ameliyatında e, hayatını kaybediyor ve... E, e, bir eşi de Şabettin Süleyman, önemli bir yazar, edebiyatçı o dönem. Ee, Şahabettin Süleyman'ı da kaybettikten sonra bir Fransızla evlenip Fransa'ya yerleşiyor. Ee, şimdi böyle bir işte savaş ortamı, bir yandan şeriat, rejim değişiklikleri, cumhuriyetin gelmesi gibi çok böyle şey hareketli bir yüzyıldan bahsediyoruz. ve Burada kadınların tutunmasından bahsediyoruz. Evet. Eşte bu dönemde ama tabii Osmanlı Kadın Hareketi'nin sizin de çalışmalarınızda gördük ki çok hakkı e, Cumhuriyet tarihinde de e, yenmiş. Yani bize gelen 80 sonrası tarihte yeni yeni keşfettiğimiz bir zaman ve gerçekten de e, biraz unutulmaya ve inzivaya e, giderek e, öldüklerini görüyoruz. Vefat ettiklerini, inziva çektiklerini, öldüklerini Şimdi şeye gelecek olursak. Şey de öyle e, Nezihye Muhittin de öyle biliyorsak. Nezih, biraz Nezihye Muhittin'den bahsetmek ister Hı -hı. misiniz e, Hı -hı. hocam? Nezihye Muhittin'in ilk yazılarını e, Kadınlar Dünyası'nda görüyoruz. Neziye Muhlis adıyla yazıyordu. Hı -hı. Sonra zaten 1923 yılında daha e, kadınlar e, halk fırkası Cumhuriyet Halk fırkası kurulmadan önce tam söz e, söylenirken, kurulacak falan denirken Haziran'da kuruyor şeyi kadınlar halk fırkasını yani bir fırka siyasi bir fırka olarak ama tabi biliyoruz ki o dönemde şey yok kadınlara yani 1999 19, 19 tarihli galiba ...siyasi partiler yasasında şey yok... ...kadınlara oy verme hakkı yok... ...yani hı hı. kadınların... ...her erkek Türk seçme seçilme hakkına sahiptir imaresi olduğu için... Hı hı. ...kuruyorlar bekliyorlar... ...şimdi e, onaylanmasını bekliyorlar... ...yaklaşık e, altı ay falan geçiyor... ...sonra vilayetten bir şey geliyor... E, ...valilikten ki yok diyorlar... ...hani buna izin vermiyoruz çünkü... E, ...sizin hakkınız yok yani... ...kadınların seçme seçilme hakkı yok diyorlar... Ondan sonra ne yapalım ne edelim o zaman peki diyorlar şey yapalım ee, seçimlere yerel seçimlere katılalım en azından 30'da 1930'daki yerel seçimlere katılalım. Bir aday gösteriyorlar ee, o da olmuyor. Ama Nizeye Muhittin ve e, şey, Suat Derviş, Suat Derviş ve evet. aday oluyorlar e, serbest cumhuriyet fırkadan aday oluyorlar. E, Tabi biliyorsunuz kapatılıyor zaten şey, serbest cumhuriyet fırkası. Onu peki şey neden diyorlar. serbest cumhuriyet fırkasından aday oluyorlar? Yani herhalde başka bir şey Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan şey olduğu için ve evet. <gülüyor> ee, bir de tabii farklı bir şey yani e, muhalefetin biliyorsunuz büdümlü bir şey hareketi yani serbest Cumhuriyet Fırkası'na e, şey kuruyor Atatürk'ün Atatürk kurduğu yani muhalefet başlasın diye kurulan bir e, şey Hı -hı. muhalefet olsun diye bir demokratik demokrasi başlasın diye aslında demokratik e, şeyler etkinlikler faaliyetler olsun diye. Ama tabii olmuyor o dönemde. Ona gidiyorlar. Tabii neden diye sorduğum zaman herhalde şey. Daha yani, muhalif olmak istedikleri e, için. muhalif olmak istedikleri. Belki o alanda buluyorlar. Belki yeni bir şey. Yani herkesi katmak isteyen bir parti. Hani Hı -hı. kadınlar da gelsin diye bir parti. Hı -hı. Belki. Yeni sözlerini yani. belki daha iyi söyleyebileceklerini, evet. daha özgürlü <gülüyor> evet. söyleyeceklerini birisi Birisi Ahmet'ten birisi şeyden oluyor. Beyoğlu'ndan oluyor. Hı -hı. Aday oluyorlar. İkisi de önemli bir isim aslında. Belki sen Kesinlikle. Suat Derviş'ten bir şeyler söyleyebilirsin. Tabii Suat Derviş çok önemli şey. bir gazeteci özellikle. Hı -hı. E, en önemlisi. Dizim Mutt'in bu arada sadece şey değil, e, parti kuran kadın değil, aynı zamanda daha sonraki hayatına yazdığı romanlarla kazanan da bir kadın. Evet, biliyorsun. bir sürü romanı var. Bir sürü romanı var. Ee, onları da kitap, e, yani mor kitaplık olarak e, Yaprak Zihnioğlu e, hazırladı. Yaprak Zihnioğlu mu i şeyini anlatan Kadınsız evet. İnkılap diye bir kitap evet, da var. Orada da hani öğrenilir. bu süreci anlatıyor. Bu şey faaliyetleri, e, parti olması, partileşmesi, e, onun izlediği süreç onu anlatıyor. O hmm. da önemli bir çalışma. Böyle yani hani bilmediğimiz bir süre çalışma var tabi bunlar günümüze gelen e, Türk kadını diye bir kitap yazıyor 1931 yılında Nizamiyyet'tin kendisi tarih yazımına hani kendisini katmak istiyor kendisinde var o da çünkü bir iddia ya. Yaptığı faaliyetleri anlatıyor tabii anlatırken de ama tabii kendisinden öncekini pek fazla anlatmıyor hep bir de sonra. öyle bir sorun var değil evet, mi maalesef. yani kadın tarihi yazımında karşılaştığımız sorunlardan evet, bir tanesi evet. de bir önceki Kuşağı anmama her şeyi kendisiyle ha. birlikte başlatma halde edip de olduğu gibi. Fatma Ali'yi almayıp Emine Semiye'yi mesela anma Hı -hı. gibi halbuki Hı -hı. Fatma Ali'ye ve halledip kürsüde yan yana birçok kardeşler kez, e, ki evet Pardon, Emine Semiye Fatma, Fatma Ali kardeş zaten. E, İhsan Raif de bu arada Fatma ve Halide Dip kürsüden e, hitap etmiş e, kadınlardandır. Birlikte Hı -hı. yan yana Hı -hı. durmuşlar, hitap etmişler ama birbirlerini almıyorlar. Ben bunu anlamıyorum. İşte burada etnik ve ondan sonra bir sürü bir sürü şeyler var ya bu fakrılıklar var. Aynı cemaatin aynı grubun insanı olmamak gibi. Belki de evet. e, bütün bunlar da etkili olabiliyor şeyde. Hı hı. Ee, yani o tür etkili tabii e, erkekler tarihi e, koymazken kadınları kadınlar da tarihe koymamakta olabiliyor yani bu tarih yazımının tabii şeyi ne diyeyim cilveleri hı hı. ya da işte sorunları diyebileceğimiz evet, o zincirler kırılıyor şimdi biz onları tamir etmesinde birleştirmemiz gerekiyor gerekiyor. O zinciri kurmak, o halkaları yapmak <gülüyor> çok önemli. Biz hani yapacağımız bütün çalışmalar, bundan sonra yapılan çok güzel çalışmalar da var. Yine e, daha sonra yapılan, hani bizden sonra yapılanlar da tabii biz bitirmedik ama tabii. yeni genç e, master doktora tezleri de e, ortaya çıkmaya başlıyor. Çok zengin bir alan çünkü. Yani tabi Osmanlıca öğrenmek Hı -hı. gerekiyor, dili bilmek gerekiyor. Hı -hı. Günümüze de getirmek, günümüze de tabi e, şeyi kurmak. Yani o halkanın e, halkaları birbirine eklemezsek eğer geçmişi, ön, e, yani, bugüne bakmak ya Geleceğe bakmak için geçmişe çok iyi bilmemiz gerekiyor. O halkaları e, birleştirip ilerlemek için çok gerekli. Evet, tarih çalışmaları. Kesinlikle. Tarih yazımı. Ee, günümüze dönecektik. Evet. Günümüze dönelim. Ondan önce belki yine bir... E, tamam. Pır. Evet. Sevgili dinleyiciler biz müzik parçalarını bildiğiniz üzere konuklarımız seçiyor. E, i̇kinci müzik parçamızın da e, sunumunu Nina Simon onu da istersen yapsenem. Ha parçayı da söyleyeyim ben. <gülüyor> I got now, I got life diye bir parça var. Evet, çok sevdiğim de, bir şark. E, evet, yani. Serpil Hoca'yla çok sevdiğimiz ha. için seçtik. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> bir şey varsa sadece hani ben yani kaçırmak oldu. istemiyorum. Neden sevdiğimiz Serpil <gülüyor> e, Hoca? Diyor. diyor ki işte <gülüyor> elbisen yok, arabam yok, işte sevgilim ha, yok, mi? yok, kocam yok, şim yok. Önemli değil diyor. Gözüm evet. var, kulağım var, var kendim varım var. var. diyor. Ben çok bana yeterim. Bana yeterim diyor. Evet. Çok güzel bir şarkı. Yani Canım sıkıldığı zaman, özellikle kadın arkadaşlar, evet. bunu açıp dinlesinler. Hiçbir şeyliz kendimize yetmiyoruz. Evet. Vallahi erkek olarak bana da lazım çünkü. <gülüyor> yüz erkek değiliz. Evet. Peki ben o zaman bundan sonra bu günümüzde <gülüyor> hani bu tarihsel e, figürlerin, kadın hareketli liderlerin günümüzdeki tahayyüllerini Hı -hı. bize somutlaştırın. Kimler var? Böyle isimler var mı? Ve burada bir farklılık, dönüşüm durumundan da bahsedeceğinizi söylemiştiniz. Ben size hatırlatmış olayım. O zaman müzik parçamızı dinliyoruz efendim. Nina Simone.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 a new life for me and I'm feeling good Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know Butterflies all having fun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 24.9 Açık Radyo'da Anlatıdaki Hakikat programı son hızıyla devam ediyor. Çok önemli bir programı. Çok önemli iki kadın aktivist ve kadın tarihçisi, edebiyatçısıyla sürdürüyoruz. Zaten ben hatırlatmamı yapmıştım. Senem bu, devam bu. edecek. Şimdi e, Osmanlı Kadın ile birlikte başlayan bu kadın edebiyatı. Cumhuriyette devam ederek 70'lere kadar uzanıyor. Esasında 80 sonrası bir kadın hareketi var. Yani buna şimdi biz ikinci dalga diyebiliriz mesela Osmanlı kadın hareketini keşfettiğimiz için ona birinci dalga diyebiliriz. 80 sonrası kadın hareketi'den önce tabii sol. ...ideoloji toplumcu gerçekçi edebiyatta... E, ...hakimdi ve sol ideoloji... ...hakimdi. O yüzden... E, ...bir feminist örgütlenme olamadı... ...gibi okuyoruz biz e, tarihi ama... ...bir feminist kadın hareket örgütlenmesi... ...olmasa dahi edebiyatta... E, ...çok... E, Ciddi bir feminist duruş var idi Hı -hı. esasında dilde örülen. Ben onunla da bir ilgili bir yazı yazdım. Burada kendimi öveceğim. Adını Hı -hı. artık koyalım. Edebiyatımızın feminist köşe taşları diye. Leyla Erbil, Sevgi Soysal, Sevin Burak, tezar Özlü. Gerçekten hem dilde hem de söylemde yani bu özel olan pratiktir. Yani ideolojide. Tam da Osmanlı Kadın Hareketi'ndeki o radikal sesi e, hmm. gümbür gümbür metinlerine taşıdılar. Estetikle birlikte iyi de edebiyat yaptılar. E, dolayısıyla böyle bir kuşak var. E, bunun devamında Latife Tekin'i e, söylemem gerekiyor mutlaka. Yine dilde bir değişiklik. Yine bir e, o kendisi şu an belki kabul etmeyebilir ama ben deşil e, bir dil diyeceğim. E, hmm. O daha Kuyur bir yerden belki daha farklı bir yerden yaklaşıyor onu tartışabiliriz ama ee, yine de e, ve kadın hareketiyle organik bağı olan bir yazar Latife Tekin e, o dönem. Şimdi bugüne baktığımızda yani 80 sonrasına e, bunu çok fazla e, e, cesaretli ve radikal bir şekilde göremediğimizi düşünüyorum. Ee, bir örnek e, olarak şey dedim, işi güzeli vermek istiyorum kendisi gözyaşı konağında feministlere e, selam göndererek kadın kadının kurdu değildir e, kadın dayanışması da olabilir üzerinden çok da psikolojik e, esasında ve düşünmemiz gereken noktalar var bu kadın arası ilişkilerle ilgili e, bazen e, çok böyle ideal işte e, kadın dayanışması diyoruz ama ilişkilerimizde çok kör noktalar var esasında hani bu ütopik kalıyor e, şeye indiğimiz zaman e, aktivizme indiğimizde e, hakikaten e, derneklerde de görüyoruz kadınların birbirlerini yıprattıklarını bir iktidar ve güç alanına dönüştüğünü akademide de aynı şekilde e, birbirlerine atıfta bulunmadıklarını referansta bulunmadıklarını e, ya Tabii, da reka Onları da i̇şte rekabet onları da etkiliyor. Rekabet onları da etkiliyor. Ee, şimdi Serpil Hoca'ya hani bu konuda fikrini soracağım. Ben biraz daha sert ve eleştirel e, bakıyor olabilirim. E, bu tabii Serpil Hoca'nın öyle baktığını... E, yani bu benim, <gülüyor> kendi fikirlerimi beni bağlıyor. E, ona da soracağım. E, dolayısıyla ben böyle bir şey görmüyorum. E, bir... E, o nerede koptu? Neden koptu? Hani bunları belki düşünmek lazım. O cesaret 80 sonrasında. Halbuki bir kadın hareketi var. Bir Duygu Asena var. Hı -hı. Ee, hepimiz ona çok şeye borçluyuz. Ben 13 yaşımda okumaya başladım ve ben büyürken ergenliğimle onunla birlikte büyüdüm. Ee, popüler edebiyat diyoruz belki ama e, öyle mi? Onu da tartışmak lazım. Ee, ve onun da işlevi çok büyük. Yani popüler ya da değil fark etmez. Ee, i̇şte ben buradan... E, ...çağrı yapıyorum... E, ...kadın yazarlara... E, ...ve hani... E, ...biraz bu konuları konuşalım... ...düşünelim... ...hep birlikte olalım... ...yani çünkü... ...iki günde bir kadının öldürüldüğü... E, ...ve gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz... E, ...her anlamda... ...çağrı değil de biraz eleştiri gibi geldi bana mı? E, hayır yani... E, Güzel. Tabii hem eleştirelim hem tamam, konuşalım hocam. yani teoreler yapalım. Yani biraz bunu eğilelim yani yazarın iyisi kötüsü vardır. Kadını erkeği yoktur gibi edebiyat hmm. cinsiyetsizdir gibi nötr e, düşüncelerle e, önümüzdeki sorunları e, görmezden e, ya da ne bileyim e, görmediğimiz bir hale dönüştürmeyelim yani üzerine hmm. gidelim e, diye hmm. e, söylüyorum. Evet. Bu da tabii şeyle geliyor özgüvenle geliyor yani özgüven geçmişi bilerek e, bugünü bilerek işte çeşitli çalışmalara yani karşılaştırma edebiyatta kadın edebiyatı çok geniş sen biliyorsun bu konuda çalışıyorsun evet. zaten. Yani senin ne bileyim doktora tezinin yayınlansın başka çalışmalar çıksın. Ben yine umut, umut Mutluyum yani çünkü genç, e, bir sürü çalışma da yapılıyor bu arada. Bir Hı -hı. sürü doktora tezi de yapılıyor. Bir sürü araştırma da yapılıyor. Edebiyat yine öykücüler var. Çok güzel kadın öykücüler Hı -hı. var. Çok güzel yazan öykücüler var. Hı -hı. Yani biraz böyle güven, özgüven geliştikçe, geçmiş bilindikçe ve e, ataerkil sistemin e, mekanizmaları çözüldükçe aslında bunun çok fazla etkilediklerini anlayacak. Hepimiz anlıyoruz, anlayacağız. Yani sadece yazarlar değil tek tek kadınlar da ben Hı -hı. bir sürü. Kadın biliyorum bana güç veren şey yapan yani öğrencisi, eczacısı, Hı -hı. iş kadını, işte öğretmeni. Hı -hı. E, bunlar hep birlikte olacak olan şeyler. Birlikte düşüneceğiz, birlikte fark edeceğiz, birlikte okuyacağız. Yani yazdıklarımızı paylaşacağız. Hı -hı. O anlamda hani bence daha çok eser, daha çok çalışma, daha çok okuma, Hı -hı. daha çok böyle güzel programlar. Evet <gülüyor> ve yan yana işleyecek. gelmek belki, evet, yüz yüze evet. gelmek, evet. E, tanışmak. Evet. Ee, yine 8 Mart yürüyüşünü hatırlatacağım. Yani Fransız Konsolosluğu'nda oluyor. Saat 7.30'da başlıyor. Bu bir duyuru. Bu duyuru. Evet, evet. bizim ee, e, çağrımız e, e, değil ama bir duyuru duyurumuz. olarak yapıyoruz. Evet. Peki bir soru sorayım hı hı. ki e, şey zaten bir beş dakikanız var. Hı hı. E, bir kadın e, aktivist ve kadın hareketi tarihçisi ve edebiyat incelemeleri yapan aynı zamanda sen... Tabii bir feministim de sana. Ben de feministim. Ee, şey biraz dedi ya aramızda bir doz var o kadar çok şey. Ben, <gülüyor> yok yok değilim. Sen koştun aslında Peki dışarıdan bakıldığında ben diyebilir miyim mesela? Ben bunu kendi adıma değil de bir erkek sonuçta bir seksüel tercihte de bulunmuyoruz Aha. biliyorsun. Sonuçta bizim bu sınıfsal ve hani psikolojik yanımızı... Bir yana bırakırsak, hatta iktisadi Aha. yanımızı erkek iktisadi yanımızı bırakırsak dışarıda ee, erkek nasıl konumlanacak kendisini? Ee, kadın hareketi, feminist e, tırnak içinde kavramına burada, burada neler söylenebilir? Yani bence e, kadın erkek e, ya da diğer farklı kimlikler, cinsiyet kimlikleri e, iyi bir iyi bir dünyada yaşamak istiyoruz aslında. Yani diğerinin diğerine bir diğerinin bir diğerine tahkim kurmadığı. ...kendisini gerçekleştirmeye çalıştığı, nefes aldığı, birbirini anladığı, dinlediği bir dünya istiyoruz. Bu dünya tabii daha mutlu eder bütün insanları ama yerini hmm. baskıladığımız, ezdiğimiz... Ee, nefes aldırmadığımız yani çünkü böyle oluyor hani böyle bu tahakküm ilişkisi, patriark, patriarkal sistem böyle bir şey yaratıyor bize. Ee, erkekleri de etkiliyor, erkekleri de olumsuz etkiliyor. Yani duygusunu ifade edemiyor, evet. sürekli şeylerlesiniz Tadisiniz. yani biliyoruz siz de daha iyi biliyorsunuz. Şimdi hı hı. bu e, yani tıp e, tıpçı olarak daha iyi biliyorsunuz. O yüzden böyle hani biraz daha gevşemiş, kasları gevşemiş, kendisini anlamış, karşıdakini anlamaya çalışan, biraz daha keyifle yaşayan, biraz daha paylaşan insanların olduğu yerde... Biraz deriz. daha incel Cem'i sandığım bir soruyla o zaman... Biraz bu, emek ama veren bilmiyorum. ama. insanlar hem kendine zamanda... hem başkasına emek verecek. Bu anlamda da böyle birdenbire gerçekleşmiyor. Peki bu feminizm kuramını, Senem sana sorayım. Evet. Feminizm kuramını yapılandırırken... ...feminizm bir erkek eleştirisi üzerinden mi olmalı... ...yoksa bir kadın eleştirisi üzerinden mi? Bu kuram nereden oluşmalı sizce? Ee, bence ikisi birden yani Egemen erkeklik kadınlık. yani ve egemen şöyle olduğunu kadınlık. biliyorsunuz Hani genellikle erkeğin iktisadi ve sosyolojik pozisyonu eleştiri üzerinden çok şey var Hı. genellikle de e, bu, bu bunun için çaba gösterilen gösteren kadınlar küçük oluyor ve bir ...seyirci var, tebessüm ediyor. Bütün bunları nasıl beceremeyecek diyen bir tebessüm hmm. eden. O pozisyon, aslında o pozisyon erir bir pozisyon. Bunu biliyoruz. Genellikle ergen çocuklarını anne baba da konuşuyor ama yapamaz der gibi. Evet, peki, kadını peki, çocuk gibi görmek gibi bir durum bir var. Bir durum hmm. var. Zaten o tebessümün altında alay var. Hmm. Yıkıcılık var, var, inanmama var. Zaten değer vermeme var. Değer vermeme var. Peki, bütün bunlara baktığımızda... saydan bu, bu kuram, feminizm hmm. kuramı bir kadın eleştirisi üzerinde mi? olacaksa da neresinde en kort yerine mesela cinsellik hı. eleştirisi mi olacak bu yani bir cinsel örgütlenme örgütlülük örgü, meselesi mi temelinde nasıl bir metot Zaten izliyorsunuz temelinde tek bir şey yok birçok şey var ve bireysel bilinçlenme yani kadının kendi kendine kalıp ee, okuyup e, yani kendi deneyimlerini biriktirme e, beslenmesiyle e, dönüşmesi kadının e, bilincinin e, bu şekilde bu e, özel hanede de kadının e, e, erk ile e, ilişkisine e, sirayet ediyor. Çocuklarıyla olan ilişkisine sirayet ediyor. Sonra kamusal alanda sokağa çıktığında iş yerindeki e, şeyine sirayet ediyor. Sara Ahmet'in çok güzel o anlamda e, sözü vardır. Yani feminist olmak e, sadece ders anlatırken değil. Yani hayatın her alanına yayılan bir duruştur. Bir kez zaten bilinçlendik mi geriye dönüşümüz yok. Hep Hı -hı. artık bu pencereden görmeye başlıyoruz. Bu bir çerçeve e, Hı -hı. esasında. E, ve e, yani esasında her türlü hakküme ve sayılara karşı bir duruşta bulunuyoruz ve haksızlığa ses çıkarmıyoruz. Bunun esasın toplum herkesindeki her insanın olması gereken bir şey düşünce tarzı olduğunu düşünüyorum ben. Bu soruya belki sizin de söyleyecekleriniz var. Son bir dakikamızı da Hocam. Ben de var. yani e, seneme katılıyorum. Bir iktidar eleştirisi aslında. Patriyarkan iktidarın eleştirisi. Burada da tabii eşitlik, adalet, özgürlük hı hı. en temel ilkelerimiz. Hı hı. Bunları gerçekleştirdiğimiz zaten bütün topluma yayılacak yani. Aynen. Ben de katılıyorum. Yani. Çok güzel bir programdı. Ben yeni bir program e, aklınızda bulunsun. Ben e, zaten hani bu programın bir özelliği de böyle e, önemli konulara yer vermek zaten benim değil bu e, görev radyomuzda böyle düşünüyor. Efendim çok güzel bir program oldu. Önümüzdeki hafta e, görüşmek üzere Allah'a emanet Teşekkürler. Teşekkürler.